Bugün Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun genel sekreteri Fidan Atasetelim'le birlikteyiz. Hoş geldin Fidan. Merhabalar, hoş buldum. Öncelikle seni tanıyarak başlamak isteriz. Bize kendini, feminist mücadeleni ve çalışmalarını anlatır mısın? Ee, şöyle anlatmaya çalışayım. Çok e, kendim üzerinden anlattığım bir şey olmadı şimdiye kadar ama şöyle diyebilirim. E, ben 2010 yılından itibaren Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun kuruluşundan itibaren genel sekreter, sekreterlik görevini sürdürüyorum şu anda e, ayrıca kendimden şöyle diyebilirim e, biliyorsunuz ki feminist içerisinde diğer farklı ideolojiler görüşlerde olduğu gibi çok farklı ekollere ayrılır e, kimi feminist e, görüşlerle metot konusunda ayrışırız kimileriyle işte yol yöntem konusunda hedefler konusunda ayrıştığımız olabilir benim e, benim söylediğim görüş daha e, bütünlükle bağını kuran e, başkaça ezme ezilme ilişkileriyle e, ezme ezilme ilişkilerine karşı mücadelelerde çeşitli ortak birbirine bağlı noktaların olduğunu düşündüğüm e, hedefi olması gereken bir feminist mücadele sosyalist feministim ben e, bu anlamıyla kadınların toplakın kurtuluşunun sağlanabilmesi için ee, üretim ilişkilerinin de değişmesi gerekir diye düşünüyorum. Özel mülkiyetin ortadan kalkması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden e, sınıfçı ilişkisi ortadan kalkmadan, üretim ilişkisi değişmeden, özel mülkiyet ortadan kalkmadan kadınların topyekun kurtuluşunun e, mümkün olmadığını düşünüyorum aslında. Ama bununla birlikte elbette ki kadınların kurtuluş mücadelesinin sürekli bir mücadeleyle farklı üretim ilişkileri içerisinde olsak da yürütülmesi gerektiğini ve e, sistematik bir şekilde politik hedeflerinin ortaya koyulması gerektiğini de düşünüyorum. E, o yüzden tek bir şey indirgemeden fakat farklı diyalektik bağları olan e, bütünlüklü bir feminizm görüşünü benziyorum diyebilirim. E, kendi hayatım içerisinde de e, birlikte mücadele ettiğim kadın arkadaşlarımla da bunun... E, Önemi, yol yöntemi, güncel politikasıyla ilgili olarak tartışıyor, üzerine konuşuyor, mücadelemizi sürdürüyoruz diyebilirim. Kendimle ilgili kısım biraz böyle anlatmaya çalıştım Umarım anlaşılır olmuştur. Gayet iyi oldu. Çok teşekkürler. Aslında biraz özel mülkiyet, sınıf mücadelesi, üretim ilişkileri gibi başlıklarda kadınların sosyalist kurtuluşundan söz ettin en temelde. Bu diyalektik sistem içinde bir soru sormak istiyorum. Aslında en çok sorduğumuz ve tek bütün kadın konuklarımıza sorduğumuz soru. İstanbul Sözleşmesi seni bir kadın olarak hangi bakımlardan ilgilendiriyor? Yani bu sözleşme senin için ne anlama geliyor? Şimdi şöyle düşünmek gerekir. Birincisi kadınların kurtuluşu için benim ilk başta bahsettiğim temel perspektifin doğrultusunda düşünecek olursak da bütün toplumdaki çok farklı görüşlerden kadınlar olarak bir arada yürüttüğümüz mücadele açısından düşünecek olursak da biz hep platform kuruluşundan itibaren çözümün yani en somut şekliyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak kadına yönelik şiddetin ortaya çıktığını ve bunun bunun son aşaması olarak artık bu şiddetin kadınların çokça öldürülmesiyle karşılaştığımızı, bunun isminin kadın cinayetleri olduğunu ve kadın cinayetlerini durdurmak üzerine kurulmuş bir örgütüz. O açıdan bunun çözümüne ilişkin düşündüğümüz zaman da kadın cinayetlerini durdurmanın çözümü, o ilk durumda da anlattığım çok farklı görüşler var diye. Bu anlamıyla güncel siyaset içerisinde de çok farklı görüşler var. Örneğin biz bir, bireysel kurtuluş modelleriyle, çeşitli savunma yol yöntemleriyle kadınların kurtulamayacağını düşünüyoruz. Kadın cinayetlerinin bu şekilde durdurulamayacağını düşünüyoruz. Biz daha çok ilk günden itibaren yıllarca bunun mücadelesini sürdürüyoruz ve bizim işaret ettiğimiz şey kadınların şiddete uğramayacağı bir toplumu inşa etmek de mümkündür. Ve bütünlüklü olarak çözümler üretilebilir diye düşünüyoruz. Bu noktada ne yapılması gerekir? Baktığımız zamandaysa kamunun yükümlülükleri vardır. Kamunun sorumluluğudur. Bir kadının hayatta kalması, korunması, güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, erkek şiddetinin savuşturulması, kovuşturulması, caydırıcı etki yaratacak olan bir Adalet sisteminin olması, toplumdaki adaletsizliğe adaleti olan güvensizliğin giderilmesi, adaletin yeniden tesis edilmesi gibi bir dizi o bütünlüğün içerisinde şey sıralayabilirim. Bütün bunların hepsiyle ilgili ne yapacağız, ne yapılması gerekir diye denildiğinde birinci yapılması gereken şey kanun mekanizmasının buna göre adım atması ve bir düzenleme getirilmesi gerekliliğidir. Yasalar bunun için vardır. Devlet niye var? Siyasi iktidar, hükümetler niye kuruluyor? Elbette ki biz şunu da biliyoruz. Şu anki mevcut e, düzende, kapitalist sistem içerisinde de konu kadınlar açısından toz pembe devam etmeyecek. Ama şu anda önemli bir savaşın içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Erkeklikle kadınlar arasında bir savaş var. Ve bu noktada kamu kimin tarafında yer alacağını ve tutum alacağını ortaya koymak zorunda. Örneğin İstanbul Sözleşmesi tartışmalarında da birçok anketler yayınlandı. Siz de görmüşsünüzdür. Artık toplumun kadın yönetici şiddete karşı tutumu olumlu anlamda çok değişti. 6.284 sayılı kadınlar şiddetten kurma kanunumuz var bizim. Mücadelemizle çıkmasını sağlayabildiğimiz. Fakat uygulamada çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz. Örneğin kamu otoritesinin yapabileceği şey İstanbul Sözleşmesi ya da 6.284 sayılı yasayı kağıt üzerinde bırakmadan... Gerçekten hayata geçmesiyle ilgili net siyasi bir irade ortaya koyabilecekken koymamasıyla karşı karşıyayız şu anda. O yüzden e, biz hatta bir basın toplantısı gerçekleştirmiştik. Bizim amacımız kadın cinayetleri dursun. Bu kadar artan kadın cinayetleri biçim değiştirmiş haliyle de karşılaşıyoruz. Belki yayınla ilerleyen vakitlerinde onları da anlatma imkanı buldunuz ama şunu e, için söylüyorum. Durdurmak mümkün. Topluma, kadınlara hep bir çaresizlik anlatılıyor. Ve devlet etkileri bunu yapıyor. Ne zaman toplumda infial yaratan bir kadın cinayeti olsa ekranlara çıkılıp, gözyaşları dökülüyor, üzülündüğü söyleniliyor. Ve e, yasa bile yeterli değil deniyor. Bir sürü şey yaptık ama yine olmuyor deniyor. Şimdi o koltuklarda oturanların bu cümleleri kurmaya hakkı yok. Bu toplumun yüzüne nasıl bakacaklar? O yüzden... 12 ay var bir yıl içerisinde, bir yıl içerisinde her ay bir tane önerimizi hayata geçirseler aslında kadın cinayetlerini durdurma ne kadar mümkün olduğuyla karşılaşacağız. Ama ancak yapılan şey son zamanlarda özellikle kadın cinayeti verileri üzerinden bir tür manipülasyon ortaya koyuyorlar. Yahut kadeş sistemi var, yasamız var, genelgeler yayınladık, ne kadar işler yapıyoruz, eğitimler veriyoruz, kolluğa ile yönergeyi gönderdik. Bunlar zaten yapılması gereken şeyler elbette ki. Bunu böyle şeyler yapıyoruz diye anlatmak e, bir çözüm değil ki. Çok basit bir şey söyleyeyim size. Çok basit. Hala daha Türkiye'de 7.24 kadınların istedikleri zaman arayıp ulaşabilecekleri bir acil telefon hattı yok. Bu çok mu zordu? Sevgili Eylem Zeynep size sorayım siz fikrinizi söyleyin. Bu çok zor bir şey mesela. Hani bu her şey demek demiyorum ben. Öyle anlaşılmasın ama çok basit bir şeyi bile yapmadık ifade etmek açısından söylüyorum. Bu bile yok. Ee, o yüzden bununla birlikte tek başına bu değil tabii ki sığınaklar yetersiz, şiddet önleme izleme merkezleri yetersiz. Kadınlar bizi çokça arayarak sığınaklar yetersiz olduğu için geri gönderildiklerini ifade ediyorlar. Kadınlar 6284'ten yararlanmak için karakollara gittikleri zaman o karakollardaki memurlar tarafından geri gönderildiklerini söylüyorlar. Peki bütün dinleyen arkadaşlarımızın sorgulamasını isterim. Hiç duydunuz mu bir kolluk görevlisinin 6284'ü uygulamadığı için ceza aldığını? Bunu duymuyoruz. Yani konu sadece bakanlıkların anlattığı gibi kolluğa eğitim veriyoruz diyerek tek yönlü bir şeyle çözüm olmaz. Başka şeyler de devreye girmeli ve bütünlüklü bir şekilde olmalı. Kurumlar arası koordinasyon sağlanmalı, bir yetkili, bu benim görev alanıma girmiyor ki diyerek o kadını geri göndermemeli, başımdan sağlamamalı. Şu anda bunları yaşıyoruz. Yahut bununla birlikte yakın zamanda Kadir Şeker davası vardı, ee, Musa Orhan davası var bugün. Toplumda adalet sisteminde genel olarak da başka toplumsal mücadelelerle de ilgili olarak baktığımız zaman çok derin çelişkiler var çarpıklıklar değil daha doğrusu. Bir kadının hayatını kurtarma gayesiyle oraya giden Kadir Şeker'e ceza veriliyor. Yani bizim şöyle bir fikrimiz yok. Hani evet, bir ölümle sonuçlanmış. Bu kesinlikle hani kesinlikle suçsuzdur, şöyledir, böyle değil. Ama bir yandan böyle bir sistem işlerken bir yandan cinsel şiddet uygulayanlar, istismarcılar, tecavüzcüler, şüpheli ölüm davalarındaki, şüpheli kadın ölümü davalarındaki şüpheliler, baş şüpheliler, bu erkekler tutuksuz yargılanıyor. Tutuksuz yargılanıyor. E toplum bunu soruyor. Ve bütün bu süreçlerin hep bir gizlilikle yürütüldüğünü görüyorsunuz. Peki gerçek ne? Soru, soru bu. Toplum bunu soruyor. Gerçek ne? Aleyna Çakır'ı biri mi öldürdü, İntihar mı etti gerçekten? Duygu denen intihar mı etti, biri mi öldürdü Gerçekten. İpegere ne oldu tam olarak? Şimdi bunlarda derin derin şüpheler olan durumlar varken e, hala daha üstü örtük e, süreç işletildiği için yahut sadece çok genel geçer açıklamalar yapıldığı için yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ve bu e, toplumun tepkisini arttıran bir şeye dönüşüyor aslında diyebilirim. İstanbul Sözleşmesi aslında soruşturma ve konuşturma süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyler. Bu aşamada biz de Türkiye'de kadın önek şiddet davalarında büyük çoğunlukla cezasızlıkla karşılaştığımızı herkes bilir. Özellikle Eylül ayında 60 dava takibi yapmışız. Arkadaşlarımız gidiyorlar çok farklı illerde bu davaları ve haksız tahrik indirimlerinin yeniden gündeme geldiğini görüyoruz. Kadın ölmüş toprağın altında kendini ifade edecek durumu yok. O erkekler kadınlarla ilgili türlü şeyler söyleyip haksız tahrik indirimi alıyorlar. Evet, beni aldatıyordu, başka biriyle görüşüyordu, erkekliği melef çocuk benden değildi dedi. Ispatı mümkün olmayan ve ispatlanmamış şeylerle. İstinat edebiliyorlar bunları. Yahut öldürmeye teşebbüsle açılmış olan davalar, hayatta kalan kadınlarla ilgili olan süreçler de çok. Hiç adil işlemiyor süreç. Öldürmeye teşebbüsle açılmış olan davaların yaralamadan verilen ceza kararlarını görüyoruz. Tahliye edildiklerini görüyoruz. Şimdi bunlar toplumdaki erkekliği besleyen, erkek egemenliğini yeniden üreten, şiddeti normalleştiren ve meşrulaştıran bir zemin yaratıyor. Ve bunun karşısında net tutma alması gerekenler, tam tersine kadınlar böyle bir süreçte boğuşurken, kendi hayatlarıyla ilgili kararları kendileri vermek istediği için sırf öldürülürken, Hayatları zindan, zindan edilirken ama pes etmemeye çalışan kadınlar varken e, bu ülkenin siyasi iktidar ve yetkilileri kadınların haklarını tartışmaya açıyor. Ben burada her ne kadar böyle olumsuz bir tablo gibi gözükse de olumlu olan yönüne de işaret etmek isterim. İşte İstanbul Sözleşmesi Yaşatır denilerek milyonlar sokaklara döküldü ve bu tartışma gelinletilebildi. Kadınlar çok öldürülüyor, çok işkenceye uğuruyor ama bunun bir sebebi var. Çünkü kadınlar değişti. Kadınlar toplumsal cinsiyet rollerini kırıyor artık. Kadındır onu yapar, kadındır bunu yapar, kadındır ne çalışacak evde otursun çocuk baksın. Bunlar değişti. Ucunda ölüm olsa bile kararında değişmeyen kadınlar var artık. O yüzden bunun karşısında e, yer almalı Tam tersinde kadınların yanında yer almalı ki bu erkek egemenliği geri iletebilelim. Patriarka'yı köşeye sıkıştırabilelim. Ve bu sistem içerisinde de hayat yok olan şeylerle ilgili adımlar atılabilsin diye düşünüyorum. Kadir Şeker'in aldığı ceza, Musa Arhun'un tutuksuz yargılanması Fidan o kadar dokunaklı anlatıyorsun ki meydanlarda sıkılmış yumruklarımızda, adliye önlerinde, gözyaşlarımızda somutlaşan e, mücadelemize dair bazı rakamlar vermek istiyorum. Kadın cinayetlerini durduracağız platforma aylık raporlar yayınlıyor. Ben de takip ediyorum. Eylül 2020 raporunu inceledim mesela. Ö öldürülen 16 kadının 9'u evli olduğu erkek Dördü birlikte olduğu erkek, üçü de tanıdık bir erkek tarafından öldürülmüş. Kadınlar yine en çok evlerinde ve sokak ortasında öldürülmüş. Öte yandan Diyarbakır'da, Kayseri'de, Samsun'da kesici aletle veya ateşli silahla yaralanıp yaşam mücadelesi veren kadınlar var. Reddeti <gülüyor> erkek tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in otopsi raporunda Pınar'ın eziyet edilerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Bir katliama <gülüyor> işaret ediyor bu veriler. Mücadelemiz adına ne anlama geliyor bunlar? Şimdi ben burada yine farklı olan bir görüşümüzü ifade ederek başlamak isterim Zeynepciğim. Biz kadın bunun ismi kadın oldukları için öldürü, öldürülüyor kadınlar. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucudur diye ifade ederek kadın cinayeti olarak tanımlıyoruz. O yüzden kadın katliamı diye nitelendirilmesini doğru bulmuyoruz. Katliam ...başka bir şeydir. O bambaşka bir aşamayı gösterir. Ben de ifade ediyorum... ...evet savaştaymışçasına öldürülüyoruz. Ama hepimiz... E, ...bir yere toplanıp hep birlikte öldürülmüyoruz. Yani konuları... ...tanımları e, karıştırmamakta fayda var diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Platformumuzun görüşü. Kendi adımıza bunu söyleyebilirim. Ama gidişatı nasıl yorumluyoruz diye... E, ...merak edenler açısından şunu söyleyebilirim. Kadın cinayetleri artıyor. ...dönem dönem mücadelemizle bunu geriletebiliyoruz. Bunu bunu bir yıl içerisindeki... E, ...aylar içerisindeki gelişmelere baktığımız zaman bile görebiliyoruz. Ama gelinen aşamada... ...net bir tutum atılmadığı için... ...yasalar etkin uygulanmadığı için... ...İstanbul Sözleşmesi sadece kağıt üzerinde bırakıldığı için... ...hem en yakınlarımız tarafından öldürülüyoruz çokça... ...ve en fazla... Ateşli silahlarla öldürüyoruz mesela. Verilerimizde biz 2010 yılından beri veri raporlaması yapıyoruz. Örneğin 12 aydan birinde de yapılabilecek şey de şudur. Bireysel silahlanma yasaklanmalı. Kadınlar büyük oranda boşanma aşamalarında ya da boşandıkları erkekler tarafından öldürülüyorlar. Hemen çözüm söyleyeyim size. Boşanmalar kolaylaştırılmalı. Evliliğe karar nasıl verilebiliyorsa boşanmaya da böyle karar verilebilir. Burada nasıl bir güçlük olabilir? Ya da kadının hayatından, kadının kararından öte ne olabilir ki? Hiçbir şey olamaz. Anayasada eşit yurttaşlık haktı. O zaman cinsiyetler arası bir ayrım söz konusu olamaz. Cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimler arasında da bir ayrım söz konusu olamaz. Bunu diyebilirim. Onun dışında kadın cinayetleri artıyor ve artık büyük oranda son yıllarda, bu yıl daha da fazla arttığını gözlemliyoruz. Kadınlar artık işkence edilerek öldürülüyor. Eziyet çektirilerek öldürülüyor. Çocuklarının gözü önünde öldürülüyor. Hatta düşünün ki kadınlara zarar vermek için kendi çocuklarını öldüren babalar türedi. Ve bunlar az az oranlar değil. Geçtiğimiz ay dört kadın kardeşimiz çocuklarıyla birlikte öldürüldü. Erkekler hem çocuğu hem annesini öldürüyor. Bu yani vahşetin dozunu ve aşamasını gösteriyor. Bir başka olgudan bahsedeyim size arkadaşlar. Kadın cinayetlerinin durdurmakla ilgili somut adım atılmamasının bir sonucu olarak soruşturma ve kovuşturma süreçleri şeffaf ve titizlikle ele alınmadığı için şunu öğrenmiş durumda erkeklik. Bir kadın öldürebilirim, cezası zaten az olur. Mahkemede şöyle şöyle yaparsam, kravat takarsam, pişmanım dersen, çok seviyordum dersen, beni aldattı dersen, indirim alırım zaten. İşte önden mi arkadan mı yaralasam, hangi silah kullansam daha indirim alırım diye düşünüyorlar. Ve bunun ötesinde artık erkekler kadınları öldürüp ortadan kaldırabileceğini düşünüyorlar. İntihar süsü verilmiş, kaza süsü verilmiş, gömülü, denize atılmış, yol kenarına atılmış, ölü kadın bedenleriyle dolu bu ülke artık. Şüpheli kadın ölümleri diye tariflediğimiz bir olguyla karşı karşıyayız. Yani henüz kadın cinayeti diyemediğimiz ama büyük oranda kadın cinayeti olması şüphesinin yüksek olduğu kadın ölümleridir bunlar. Yani 2020 itibariyle kadın cinayeti verilerini ayrı raporlamasını yapıyoruz. Şüpheli kadın ölümlerini ayrıca ifade ediyoruz. Şüpheli kadın ölümlerinde mücadelemizin başka bir boyutunu öne sürmek durumunda kalıyoruz. Sadece şu katildir. Yargılansın, hak ettiği cezayı alsın, caydırıcı etkisi olsun değil. Kadın kardeşimizi kim öldürmüş? X öldürmüş mü gerçekten? Bütün deliller toplanmış mı gerçekten? Herkesin ifadesi alınmış mı? Bütün bilimsel raporlar istenmiş mi? Parmak izi var mıymış? Yani bütün bu toplum bu süreç etkin yürümediği için, ve şüpheli kadın ölümleri çok arttığı için... Adeta bir polis oluyor, savcı oluyor, adli tıp uzmanı oluyor, raporlar okuyoruz, bir yasa okuyoruz, bir rapor okuyoruz, bir birlerine danışıyoruz bu nedir, başka bir yol var mıdır diye. Ve e, çok e, önceki tarihlerden bir deneyimimizdir. Esin Işık öğretmeninin siirtte öldürüldüğünü mücadelemizle açığa çıkartabildik. Ve bunlar ancak kadın mücadelesiyle... Bu konuların toplumsallaşmasıyla yaşanılan olayların tek biricik özgür olmadığı, toplumsal olduğu gerçeğini anlatmamızla, mücadelesini de toplumsal yürütmemizle birlikte bunları açığa çıkartabiliyoruz. Esin Işık öğretmenin e, kazayla uçurumun kenarında piknik yapıyorlar diyor Ramazan ayında. E, Esin başörtünü bile öğretmen kadın, boşanma aşamasındalar o adamla. E, uçurum kenarına gidiyorlar düya piknik için, ayağa kayıyor, kazayla düşüyor, ölüyor. Tutuksuz yargılanıyor adam. Yıllar sonra, iki yıl sonra aile bize başvuruyor. Mektup yazıyor aile bize. Çok hani hiç unutmadığınız anlardan biridir. toplantımıza Esin'in babasının yolladığı mektup. E, orada yani kızımın öldürüldüğünü düşünüyorum ama e, o ismini söylüyor Katifizansı'nın. Diyor, o diyor tutuksuz diyor, lütfen sesimize ses olun diye söylüyordu. Orada ancak artık e, fizik profesörlerinin raporlarıyla e, kendiliğinden o şekilde düşüp ölmeyeceği belgelenmiş oldu. Mahkeme bunu dikkate aldı ve tutuksuz yargılanan fail tutuklandı, hak ettiği cezayı aldı. Şule Çet, yakın bir zamanda Şule Çet'in bir cinayet olduğu gerçeğini açığa çıkarttık. Ama nasıl oldu? Bütün meydanlarda kadınlar nöbet tuttu adeta. Her bir delilin üzerine gitti. Ve şimdi güncel olan Aysun Yıldırım İstanbul'da Hilal ailenin bize başvurusuyla bir yıl sonra kapanmış olan davanın yeniden açılmasını ve olay yeri incelemesi yapılması, keşif yapılmasını sağlamaya çalıştık düşünün ya. Yani. Yahut güncel olan Aleyna Çakır, Duygu denen kardeşimizin şüpheli ölümlerindeki gerçeği açığa çıkartma mücadelesi yürütüyoruz. Eğer bunun önüne geçilmezse ben karşılaşacağımız bambaşka bir boyuttan da bahsedeyim size. Tehlike yakındır. Hala Gülistan dokunun nerede olduğunu bulamadı bu ülke. Öyle kimi zaman bu ülkede faili meçhul kadın cinayetleri yoktur açıklaması yapmak kolay. Biz de öyle olmasını isteriz zaten. Faili meçhul bırakılmasın hiçbir kadın cinayeti. Şüpheli kadın ölümleri olmasın. Herkesin gönlü rahat olsun. Aklında bir soru işareti kalmasın. Evet gerçekten intihar etti diyebilsin. Ya da desin ki intihar etmemiş işte katil buymuş desin. Bu bile zorken şu anda daha kötü durumlarla karşılaşma riskimiz var. Umuyorum ki böyle olmaz. Ee, Tekani temennimiz. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Ee, ve mücadele ettikçe de sonuç aldığımızı söyleyebilirim. Ama bu sonuç almamız bile ancak bizim ulaşabildiğimiz kadarıyla olabiliyor. Fakat bakacak olursanız biz kadın hareketi olarak bile bu kadar şeyi başarabiliyorken esas yetkiyi elinde bulunduranların kızını kıpırdatmıyor oluşu. kızını kıpırdatmamak, böyle genelge yayınladık, şu uygulama var, bu uygulama var demekle e, konu çözülmüyor. Bütünlüklü bakmak gerekir ama ona bütünlüklü bakacak bir bakanlık bile yok ki diye demek isterim. Kadınlarla ilgilenecek bakanlık hangisi? Hangisi arkadaşlar siz söyle bakanlık ismini. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir kadın bakanlığı bile yok. Ve bu ülkenin en önemli iki temel krizine bakan tek bir bakanlık var. Bakamadığı ortada değil mi? Nedir bu iki temel kriz? İşsizlik ordusu büyüyor. Öyle bakanların çok güzel günler bizi bekliyor demesine bakacak durum yok. İşsizlik kuyrukları büyüyor, ordusu büyüyor. Bir kriz budur. Bir diğer toplumun en önemli krizi de kadın cinayetleridir. Kadın cinayetleri artıyor. Kadına işkence edilerek öldürülüyor ve şüpheli kadın ölümlerinin çok arttığını gözlemliyoruz önceki yıllara göre. O yüzden bakılamadığı ortadadır. diyebilirsiniz ki işte bakılamıyor, doğal sonucu bu. Bu sistemin doğal sonucu olabilir ama bakanlıkları birleştirmek siyasi bir karardır. Bunu bunu bunu görmek gerekir diye düşünüyorum. O yüzden ancak biz Hani bu bu bu kadar adalet sistemindeki çarpıklık, gidişattaki tutuk davranışlar, hızlı adım atma işler. Ancak yani Emine Bulut çocuğunun gözü önünde boğazı kesilerek öldürüldüğü zaman mı 6284'ün uygulanması ile ilgili 81 ile genelge gönderilmesi bekleniyordu? Aşe Tuğba Arslan kaç kez başvurmuştu o kadın kadın kardeşimiz? 29 mu 45 mi? Defalarca şikayetçi olmasına rağmen korumuyorsun aşamaya kadar Sonra satırla sokak ortasında öldürüldükten sonra mı genel yönlendiriyor 81'iyle? Bunlar çok geç atılmış adımlardır. Yıllar geçiyor kadın cinayeti verileri nedir diye bakanlıklara soruyoruz. Bizde böyle bir veri yok diyorlar. Ancak on binlerce kadın öldükten sonra mı son iki yıldır kadın cinayetleri ülkemizde şu durumdadır denilerek veriler yayınlanıyor. O yüzden biz mücadelemizde epey ileriyiz diye düşünüyorum ben siyasal olarak. Hedeflerimiz somut ve net. Ee, bu yüzden bu örgütlü mücadelemizi daha da büyütelim bütün kadınlar açısından söylüyorum. Bütün kadınların kurtuluşu için e, asla yalnız yürümeyeceksin diyerek kadın cinayetlerini durdurmak için başta ve kadınların eşit işte özgür yaşaması için kolektif bir e, süreç işletelim ki hem yetkililerin görevini yapmasını sağlayabilelim hem de onlar yapmadıkları noktada biz ne kadar yapabiliyorsak o kadar yapmak için e, her şeyi aday bulalım demek istiyorum. Her şeye adayız. ...öyle kimse kadınların aklını küçümsemez. Siz, siz kadın örgütüsünüz işte... ...bazen konuşmalarımızla ilgili... ...öyle de düşünüldüğü olabiliyor. Öyle olabilir. Ama bizim bütünlüklü bir bakış açımız ve ...perspektifimiz var elbette ki. Ülkenin nasıl yönetileceğiyle de ilgili. Başka toplumsal sorunlarla da ilgili çözümün... ...deylerimiz var. Bunu her türlü hayata geçirmeyene... ...ada istedik de diyebilirim. Sidan çok kuvvetli... ...bir sesim ve retoriğin var... ...onların saldırmadığı, elimizde kalan bir tek umudumuz var diyorsun. Kadın cinayetlerini durdurmada, 6284'ü uygulatmada, örgütlenmede... ...biz kadınlar için umudun yeri sence nedir? Ee, örgütlü mücadele diyebilirim. Ee, örgütlü bir mücadele ama tek yönlü değil. Bütünlüklü, politik hedefi olan e, eşitlik zemini kurulmuş bir örgütlü mücadele. Böyle bir e, feminizmi var edersek bütün kadınlar için bir feminizmi var etmiş oluruz ve kurtuluşa biraz daha yaklaşırız diye düşünüyorum. E, bu anlamıyla e, mücadele, hedefler e, politik bir örgütün olması konusunun çok kritik olduğunu düşünüyorum. İşte umudumuz bu. Cesaretimiz bundan. Aklımıza, fikrimize güvendiğimizden bunu ne kadar çoğaltırsak e, o kadar başarıya yaklaşacağımızı düşünüyorum. Nitekim bugüne kadar böyle ilerledi süreç diyebilirim yoksa çok fazla hakkımıza saldırdılar. O kadınlar evlerinin köşesinde, iş yerlerinde, sokaklarda, bir otobüsün en arka koltuğunda kendini çok yalnız hissetti kadınlar. Artık sessiz kalmıyorlar ama. Artık sessiz kalmıyorlar, sessiz kalmayan bütün kadınları birlikte örgütlü mücadele etmeye çağırmak istedim. Ne güzel söyledin. Modumuz örgütlü mücadeleden eee fikrimize güveniyoruz. Değerli katkıları için çok teşekkür ederiz Fidan. Ben teşekkür ederim. Kağıttan Hayatı serimizin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.